Auzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi'llezî <gülüyor> Güzeller güzeli güzel Mevlamın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 Selamünaleyküm Aleyküm ve rahmetullah ve Bırakatuhu. Şartlar zor durumda, ortam huzursuz, fitne ay çıkmış. Bir sabır sergilemek gerekir, bir sabırı göstermek gerekir. Ama bu sabır, hadiselere katlanmaktan ziyade, hadiselere sebat ile mücadele etmenin, onlara sebat ile karşı durabilmenin sabırı. Öyle bir sabıra ihtiyaç vardı ki, fitneler, yanlış anlaşılmalar, münafıkların oyunları, fitnecilerin kumarları, hilekarlıkları, oyun bozarlıkları, gafletten rahmete çıkabilmek, Zor şartlar ve ortamlar karşısında sabırla sebat üzere mücadeleye devam edebilmek. Hızırabı günlerdir uyku görmeyen gözlerinden okunan Hazreti Hasan tüm Medine halkı gibi hüzün soluyordu. Eğer o günlerde Medine-i Münevveri'nin ağzından dökülen keşkeler dua niyetine hak katında kabul görseydi, Tarih geriye saracaktı, bir başka yazacaktı, o meşhum sıkıntılı günleri. Ama hiçbiri, hiçbiri Hazreti Hasan'ın hayıflanması kadar çarpıcı durmuyor tarih kaynaklarında. Babacım, beni hiç dikkate almadınız. Keşke buralarda durmayıp Mekke'ye gitmiş olsaydınız. Böylece Hazreti Osman'ın katilinden kimse seni sorumlu tutmaz, Zan altında bırakmazdı. Sana biat için geldiklerinde de söyledim. Ancak toplu biat olursa elini uzat. Yoksa sakın kabul etme diye. Baba, keşke dinlemiş olsaydın. Haklıdır sevgililer sevgilisi, sevgili peygamberin sevgili torunu. Hazreti Osman'ın şehadetinin ardından yaşanan gelişmeler... Sadece olayların merkezi Medine'de değil, kısa süre içinde serpilmiş olan İslam devletinin her köşesinde galeyana sebep olmuş. Huzurun hakim olduğu bu mübarek toprakları içten içe yiyen bir hastalık bütün kalplere dadanmıştı. Hz. Osman'ın hunharca hem de mushaf başında oruçluyken şehadetini duyulan öfkenin haksızca hedefi haline getirilmişti yeni halife. Toprağın babası. Ebu Turab, Hazreti Ali, Kerremallahu vece. Başını sallar yeisle. Doğru diyorsun. Sen de bil ki ey oğulcum, ben de bana itaat edenlerle beraber, isyan edenlere karşı savaşmaya yeminliyim. Allah'a yemin olsun ki, sevgili deden, Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından beri, ben hep yardımcı olanlardan oldum. Vallahi biz Osman'a ne zulmettik ne de ona yapılan zulme yardım ettik. Ben kimseye beyazı siyah gösterecek bir beyanda da bulunmadım. Şüphesiz ki sen Osman'ın kanının dökülmesinde babanın insanların en suçsuzu olduğunu biliyorsun. Keza Kufe ve diğer bölgelerden gelip kışımla halifenin üzerine yürümek isteyen insanları, bundan defalarca men ettiğime sen şahitsin. Ona yardım amacıyla gerekirse savaşmanızı, hatta bu uğurda ölmenizi isteyen de ben değil miyim Hasan? Hatırlasana. Ancak biliyorsun ki, Hz. Osman, halife, Zinnureyn sizi bundan men etti. Allah'a yemin olsun ki, Allah Resulü'nün halifesi, Hazreti Osman bana savaşmayı emretseydi, uğrunda savaşır ve yanında seve seve şehadet şerbetinden içer, canımı feda ederdim. Hakikaten de Hz. Osman iktidarına yönelik eleştirilerin arttığı dönemde halifeyi hep kollayan, ona destek çıkan ve yapıcı eleştirilerde bulunan bir isim olmuştu. Hz. Ali. Muhasara sırasında oğullarını Hz. Osman'ın kapısı önünde nöbete gönderen de, şehadet haberini aldığında ilk tepkisini halifeyi korumakla yükümlü adettiği oğullarına gösteren de oydu. Hz. Ali'di. Hz. Osman'ın oğlu Eban da, Hz. Ali ailesinin babasına verdiği desteğe dikkat çekmiş, azgın güruh, üzerlerine taş yağdırmaya başladığında, Hazreti Ali'nin elinde fer kalmayıncaya kadar muhasaracılara taş atarak karşılık verdiğini nakletmişti. Hz. Ali, şehit halifeye karşı girişilen hareketleri hiçbir zaman desteklememiş. Ancak diğer sahabe gibi iktidar yıllarında zaman zaman olumlu muhtelif tenkitlerde bulunmaktan çekinmemişti. Özellikle şer'i cezalar konusundaki bazı icraatleri nedeniyle yönelttiği bu eleştirilerinde asla yıkıcı olmamış. Alınması gereken tedbirler konusunda halifeye, Hz. Osman'a fikirler vererek yapıcı bir tavır içerisinde olmaya özen göstermişti. Kerramallahu meçe olan Ali. Memurlarının halka her türlü haksızlığı yaptığı halde halifenin bundan haberdar edilmediğini, halkın şikayetlerini dinlememesi nedeniyle de toplumdan bütün kötülüklerin kaynağı gibi gösterildiğini söyleyerek halifeyi uyarmıştı. Hz. Ali radiyallahu an, isyancı grupların muhasara öncesinde kendisine yaptığı liderlik tekliflerine de çok sert cevaplar vermek suretiyle Hz. Osman iktidarına, halifeliğine, hilafetine zeval gelmesini engellemeye çalışmıştı. İstediklerini yapmadığı takdirde kendisini öldüreceklerini söyleyen Mısırlı isyancıların tehdidi karşısında halifenin sığındığı isim yine Hz. Ali olmuştu. Ey amcamın oğlu! Sana olan yakınlığımı biliyorsun. Ayrıca senin üzerinde benim büyük bir akrabalık hakkım var. Bu adamların gelip beni nasıl kuşattıklarını ve bugün yarın beni şehit etmek üzere olduklarını görüyorsun. Senin Müslümanların katında bir hayli değerin var. Seni dinler, itaat ederler. Bu adamlara nasihat et. Medine'de fitne çıkmasın. Ancak Hz. Ali haklı bir tereddüt yaşamaktaydı. Daha önce yaptığı eleştiri ve tavsiyeleri halifenin hiç dikkate alınamadığından yakınır, garantisini isterdi. Hz. Osman da işaret ve tavsiye edeceği her konuda istişareye önem vereceğini ve verdiğini ifade etti. Bunun üzerine Hz. Ali, ensar ve muhacirinden 30 kişilik bir grupla Mısırlılarla konuşmaya, onları yumuşatmaya ve vazgeçirmeye gider ve Mısırlıları geri dönmeye ikna eder. Ne yazık ki ertesi gün halifenin akrabası ve sağ kolu Mervan'ın yaptığı bir konuşma Müslümanlar arasında ihtilafa sebep olur. Hz. Ali'nin gayretleriyle durulan sular yeniden bulanır ve asiler Medine'ye bu sefer asla ikna olmayacakları bir inatla geri dönerler. Bu aşamadan sonra Hz. Ali'yi bir daha aracılık için ikna etmek mümkün olmayacaktır. Gönlünün alınmasına yönelik çabalara Hz. Ali sıcak bakmayacak uzeti tercih edecektir. Ancak bu arada isyankar grup Halifenin evi etrafındaki musaharası iyice şiddetlenmiş, abluka sebebiyle halife yiyecek ve içecekten dahi mahrum edilmeye başlanmıştı. Hz. Ali, asilerin yanına giderek yaptıkları hareketin yanlış olduğunu söylüyor ve kafirlerin bile Müslümanları esir aldıklarında onları susuz bırakmadıklarına dikkat çekiyordu. Hiç değilse su götürmelerini istiyordu. Ancak asilerin kalpleri yumuşamayacak kadar sertleşmiş, gaflet içerisinde boğulmuştu. Gaflet perdesi hakikati görmeye engel olmuyor muydu? İyi niye teşebbüslerinin işe yaramadığını gören Hz. Ali'nin yüreğini acı sarmıştı. Bir yandan halifenin etrafında etten bir duvar ören Ümeyi ailesinin ileri gelenlerinin bir zamanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halkasında diz dize omuz omuza oturmuş bu iki kadim dosta getirdiği görüşme yasağı diğer yanda Asilerin koyduğu engeller elini kolunu bağlamıştı Hazreti Ali'nin. Kalpten kalbe giden yollar tıkanmış, çareler tükenmişti adeta. Oruçlu halde, Kur'an okurken şehit edilen halifenin acı haberi, sevgili mezisi Resulullah'ın manevi huzurunda, peygamber mescidinde yakalamıştı Hazreti Ali'yi. Çok geçmez. Bizatihi bu suçu işleyenler dikilir Hazreti Ali'nin önüne. İktidarı kana bulayan kirli eller, şimdi Hazreti Ali'nin kapısındadır. Halifeyi kanla iktidardan indiren asiler, hilafet koltuğuna istedikleri ismi gerekirse yine kan dökerek oturtmak isterler. Ensardan kendilerine yol göstermesini isteyen Mısırlı, Kufveli, Basralı bu kalabalıklar Ensar'ın şüphesiz siz Allah Resulü'nün halifesine şehit ettiniz. Bunun hesabını vereceksiniz diye onların üzerine yürürler. Sahabi i Kiram Hz. Osman'ın muhasara zamanında kendi içlerinde ordu kurup asilâle savaşmayı çok teklif ederler Hz. Osman'a. Bu teklifi götürenlerin arasında Hz. Ali de vardır. Ancak Hz. Ali'nin ve diğer sahabenin teklifini Resulullah'ın Medine'sinde harbe müsaade etmem diyerek reddeder Hz. Osman. Sahabe gün ve gün nebet tutarlar halifenin kapısında. Bir yandan isyancıları da savmaya çalışırlar. İsyancılar, sahabi-i kiramın bu gayretleri karşısında çok geçmeden yakın bir zamanda hüsrana uğrayacaklarını ve buradan ayrılmak zorunda kalacaklarını anlarlar ve gizli bir şekilde eve girip Hz. Osman'a şeyde derler. Zor şartlardadır Hz. Ali'nin hilafeti. Hz. Ali küçük yaşından itibaren Resulullah'ın yanında büyümüş, 10 yaşında İslam'ı kabul etmiş birisi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam en yakın akrabasını uyarmak ve hakkı tebliğ etmek için Allahu Teala'dan emir alınca onları Safa Tepesi'nde toplamış ilahi emirleri tebliğ etmişti. Kureyş müşrikleri onunla alay etmişti. İkinci toplantıyı yapmasını Hz Ali'ye haber vermişti. Ve Hz Ali de bir ziyafet hazırlayarak Resulullah Efendimizin akrabalarına Haşimoğulları davet etmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yemekten sonra Ey Abdülmuttalip oğulları, ben özellikle size ve bütün insanlara gönderilmiş bulunuyorum. İçinizden hanginiz benim kardeşim ve dostum olarak biat eder demişti. Her biri boyun eğmişken Hz. Ali ayağa kalkmıştı. Ve Ya Resulallah, hiç kimse sana biat etmese de ben sana biat ediyorum demiş. Ebu Leheb gülse dahi Efendimiz ona kardeşimsin ve vezirimsin diyerek Hazreti Ali'yi teltif etmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hicret etmeden önce elinde bulunan emanetleri sahiplerine verilmek üzere Ali'ye bırakmış. Ve o gece Hazreti Ali o Resulullah'ın yatağını da sipercesine yatarak müşrikleri şaşırtmıştı. Ebu dediği gibi Ali'nin Muhammed Mustafa'nın yatağında yatması beni derinden sarsan başka bir portre olmuştu. Kim bir başkası için Canını bu kadar kerane ortaya koyardı ki. Medine'de de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın devamlı yanında bulunmuştu. Bütün cihat harekatlarına katılmıştı. Uhud'da gazi olmuştu. Bedir'de sancaktardı. Aynı zamanda keşif kolunun da başındaydı. Hakim noktaları tespit ederek Resulullah'a bildirirdi. Hz. Ali Bedir Savaşı'ndan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kızıyla evlenmişti. Nikahını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kılmış... O zamana kadar Resulullah oturan Ali, nikah'tan sonra ayrı bir eve taşınmıştı. Hazreti Fatıma annemizden üç oğlu, iki kızı dünyaya gelmişti. Oğullarından Hasan ve Hüseyin hayatta kalmış, Muhsin ise ölü olarak dünyaya gelmişti. Hicretin üçüncü yılında Uhud Savaşı'nda Müslüman okçuların hatası ve küçük bir gafleti sebebiyle müşrikler Müslümanların üzerine saldırmışlar ve Resulullah da yaralanarak bir bineye düşmüş, ve düşmanın öldüğünü sanmıştı. Ve Hazreti Ali onun düştüğü yerden çıkmasına sebep olmuştu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı sırasında hücresinde bulunanların başında geliyordu. Hazreti Ebu Bekir alefe seçildiği sırada Hazreti Ali Resulullah'ın hücresinde defin işleriyle meşguldü. Hazreti Ömer devrinde devletin bütün hukuk işleriyle ilgilenip adeta İslam devletinin başkadısı olarak görev yaptı. Hz. Ömer'in şehadeti üzerine yine devlet başkanını seçmekle görevlendirilen 6 kişilik şura heyetinde yer alıp bu 6 kişiden en sona kalan iki adaydan biri oldu. Hz. Osman'ın hilafeti döneminde idari tutumdan pek memnun olmamakla birlikte İslam devletinin muhtelif vilayetlerinden gelen şikayetleri hep Hz. Osman'a iletmiş ve ona hal çareleri teklif etmişti. Hz. Osman'ı muhasere edenlere ulaştırmak için elinden gelenini yapmış, bütün gücü sarf etmiş ama uzlaştırmak mümkün olmuştu. Hz. Osman'ın şehadetinden sonra İslam'ın ileri gelen şahsiyetleri ona biat etmişlerdi. Ancak onun bu dönemi Allah'ın bir takdiri olarak son derece karışık bir dönem olmuştu. Hilafete geçtiğinden halledilmesi gereken birçok problemle karşı karşıya kaldı. Bu karışıklıklar Cemal ve Sıffin gibi iç çatışmaları da doğurdu. İslam devleti bünyesindeki bu ihtilafları giderme konusunda büyük fedakarlık ve gayret gösterme onun üzerine kalmıştı. Nihayet Kufe'de 661 miladi yılında bir harici olan Abdurrahman bin Mülcem tarafından sabah namazına giderken zehirli bir hançer yaralandı ve bu yaranın etkisiyle şehit oldu. Hz. Ali devamlı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunduğu için, Tefsir, hadis ve fıkıhta sahabenin ileri gelenlerindendi. Her ayetin esbabın üzülünü, nerede ne şekilde indiğini ayetlerin çok iyi biliyordu. Hafız olması bu belligliğini koruyordu. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ilim bellesinin kapısı olarak ümmetin en bilgili olarak ilan ettiği Hazreti Ali idi. Resulullah Vesselam yolunda insanları hakka iletmek için büyük gayretler sarf etmiş ve Hilafet dönemi hiç karışıklıklarla dolu olmasına rağmen İslam'ın öğretilmesi ve öğrenilmesi hususunda büyük faydalar sağlamıştı. Devlet yöneticisi ve memurlarının nasıl davranmaları gerektiğini konusunda bir yönetmelik hazırlamıştı. Bu hazırladığı yönetmelik zamanında bulunan bütün vilayetlere gönderilmişti. Şöyleydi ki, halka karşı daima içinizde sevgi ve nezaket besleyin, onlara bir canavar gibi davranmayın ''Ve onları azarlamayın. Müslüman olsun, olmasın. Herkese aynı davranın. Müslümanlar kardeşiniz, Müslüman olmayanlar ise sizin gibi bir insandır. Affetmekten utanmayın. Cezalandırmada acele etmeyin. Emriniz altında bulunanların hataları karşısında hemen öfkelenip kendinizi kaybetmeyin. ''Taraf tutmayın. Bazı insanları kayırmayın. Bu tür davranışlar sizi zulme ve despotluğa çeker.'' Memurlarınızı seçerken zalim yöneticilere hizmet etmemiş ve devletin suçlarından ve zulümlerinden sorumlu olmamış bulunmalarına dikkat edin. Doğru, dürüst ve nazik kişileri seçin ve çıkar ummadan ve korkmadan acı gerçekleri söyleyebilenleri tercih edin. Atamalarda araştırma yapmayı ihmal etmeyin. Haksız kazanç ve ahlaksızlıklara düşmemeleri için memurlarınıza yeterince maaş ödeyin. Memurlarınızın hareketlerini kontrol edin ve bunun için güvendiğiniz samimi kişileri kullanın. Mektuplar ve müracaatlara bizzat kendiniz cevap verin. Halkın güvenini kazanın ve onların iyiliğini istediğinize kendilerine inandırın. Hiçbir zaman vaadinizden ve sözünüzden dönmeyin. Esnaf ve tüccara dikkat edin. Onlara gereken önemi gösterin. Fakat ihtikar, kara borsa ve mal yığmalarına izin vermeyin. El işlerine yardım edin çünkü bu yoksulluğu azaltır, hayat standartını arttırır. Tarımla uğraşanlar devletin servet kaynağıdır ve servet korunmalıdır. Kutsal görevinizin yoksul, sakat ve eğitimlere bakmak olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Memurlarınız onları incitmesin, kötü davranmasın. Yardım edin onlara. Koruyun ve yardıma muhtaç olduklarını bildiğiniz kişilere yardım edin. Huzurunuza çıkmalarını engel olmayın. Kan dökmekten kaçının. İslam'ın hükümlerine göre adaleten cezalandırılması gerekmeyen kimseleri öldürmeyin, eza etmeyin. İşte Hz. Ali, bütün bu emirleri kendi nefsinde eksiksiz uygulayan bir halifeydi. Fazla değildi. Beş yıllık halifeliği çok önemli olaylarla, savaş ve sıkıntılarla geçmişti. Fitnelere karşı sonuna kadar doğru yoldan sabırla mücadele etmek istedi. Sonunda arzuladığı şehadet şerbetinden o da içti. Şehit oldu. Hz. Ali'nin İslam'ın bütün güzelliklerine vakıf olan birisi olduğunu biliyoruz. Çünkü o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daima yanında bulunmuştu. Vahiy katibiydi, hafızdı, müfessirdi, muhaddisti. Resulullah aleyhissalatü vesselamdan 500'den fazla hadis rivayet etmişti. Hz. Ali abid, kahraman, cesur. İyilikte yarışan takva sahibi ve cömert biriydi. Medine'de Müslümanların durumu düzeldikten sonra Hazreti Ali'de bir hizmetçi almaya karar verip Resulullah'a gitmişti. Resulullah kızıyla damadının arasına girerek ben size hizmetçiden daha hayırlısını haber vereyim. Yatarken 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, bir rivayete göre 33, diğer rivayete 34 kere de allah Ekber deyiniz buyurmuştu. Yine bir gün yiyecekleri çok az olmalarına rağmen Hazreti Ali ile ailesi sofraya oturdukları sırada kapılarına bir dilenci gelmişti. Onlar da yemeği dilencilere vermişlerdi. Ertesi gün gelen bir yetime, üçüncü gün gelen bir esire yemeklerini vermişlerdi. Bu olay üç gün sürdükten sonra şu ayet-i kerime inmişti. Şüphesiz en iyiler mizacı kafur olan bir tastan içerler. Allah'ın kullarının taşıra taşıra içeceği bir kaynak adağı yerine getirirler ve şerri yaygın olan bir günden korkarlar. İçleri ve canları çektiği halde yiyeceği miskine, yolda kalmışa, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi ancak Allah'ın rızası için doyuruyoruz. Size vermiş olduğumuz bu ikram sadece Allah rızası için. Sizden bunların karşılığında bir teşekkür ya da karşılık beklemiyoruz. Doğrusu biz oldukça asık suratlı zorlu bir günden dolayı Rabbimizden çekiniyor, korkuyoruz derler. Allah da bugünün şerrinden onları korur. Onlara parlaklık ve sevinç verir. İnsan suresinde. Hz Ali'nin Zülfikar adı verilen meşhur bir kılıcı vardı. Kılıcın ağzı iki çataldaydı ve Hz Ali'ye bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam takdim etmişti. Hazreti Ali'nin cömertliği, insaniliği, Resulullah'a olan yakınlığıyla edindiği manevi miras, onu yüzyıllardır halk inançlarında destani bir kişiliğe büründürmüştü. Bir gün onun dört dirhemi vardı. Birini açıktan, birini gizliden, birini gündüz, birini de gece infak etti. Ve hakkında Bakara suresinin 274. ayeti inmişti. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak infak edenler, onlar için Rableri katında karşılıkları vardır. ...ve üzülecek de değillerdir... Hazreti Ali... ...bulunduğu şartların olumsuzluğu... ...yaşadığı ortamların sıkıntısına rağmen... ...sabır üzere sebat etmişti... ...çünkü Kur'an... ...sabrı direnç ve... ...dayanıklılık göstermek şeklinde tanımlıyordu... ...yani sabır... ...mücadelede sebat etmekti... ...Müzemmel Suresinde... ...onların söylediklerine sabret... ...yanlarından güzellikle ayrıl... ...Enfa Suresinde... Sizin sabırlı 20 kişiniz onlardan 200 kişiyi yener buyurulması gibi sabır üzere hayat sürmüştü. Allah'a tevekkül eden, Allah'a dayanıp sabır ve sebat gösteren topluluklardan daha güçlüsü kim olabilir ki? İşte Hz Ali bulunduğu zor şartlar ve sıkıntılı ortamlara rağmen sabır ile, sebat ile maksadına, mustatına kavuşmuştu. Tüm fitnelere, vesveselere rağmen tüm gaflet ve fitnebazlara rağmen nefs mekkesinden gönül medinesine hicreti gerçekleştirebilmişti. Selam olsun ona. Selam olsun şehadet şerbetini içen üç halifeye Ömer'e, Osman'a, Ali'ye. Selam olsun onların dostu Resulullah'ın yari Ebubekri Sıddık'a. Selam olsun onları yetiştiren onlara bu ahlakın kazanmasına sebep olan sevgilimiz Kur'an'ın yekana açıklayıcısı, rehberimiz, konuştuğu her söz vahiyli olan Muhammed Mustafa'mıza selam olsun, selam olsun. Allah merkezi bir hayat yaşamak uğruna Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden tutup cennete koşabilenlere selam olsun. <Gülüyor> Ya Rabbi önümüze nur ver, arkamıza nur ver, üstümüze, altımıza nur ver, gözümüze, aklımıza, gönlümüze nur ver ki batıldan hakkı ayırt edebilelim. Gafletin gerçeği görmesine engel olduğu gözlerin ehbah hallerine bizi düşürme. Bizlere birlik ver, bizlere tevhid ver, havlullah'a tuttur bizi. Kur'an ve sünnet üzere yaşat bizi. Bir sonbahar iklimini yaşayıp yaprakları dökülen, ağaç misali dökülen, sıkıntı ve huzursuz ortamlarda bunalan ümmete, ilim, merhamet ve aşk medeniyeti İslam'ın amelleriyle yeni bir ilkbahar yaşat. Bahşet. Hz. Muhammed Mustafa ile yeniden dirilen bir hayat, Hz. Muhammed Mustafa ile yeniden yeşeren bir yaşam, onun örnekliğiyle hayat bulan alilerin yaşantısı gibi bir yaşantı ile, bizlere yeni bir çağ yaşat. Saadet asrını ihsan ile. Ya Rabbi, sevgili Peygamberimiz, Hz. Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellemin, senden istemiş olduğu bütün hayırları istiyoruz. Bize, ümmete ve hatta hidayetinle bütün insanlar lütfeyle. Ya Rabbi, bedeni ve kalbi, akli ve ruhi hastalıklarımızdan arındır bizi emaneti takdim ettiğin emaneti tebliğ ettiğin emaneti yüklediğin halifen insan olduğuna emanetin sorumluluğunu bilinciyle bahşet ey merhametlilerin en merhametlisi ey kapısına gidilecek olan tek sahibimiz ey kendisinden başka hiç kimsemiz olmayan sahibimiz kimsesiz senden başka hiçbir şeysiz olarak dergahı uluhiyetine yöneldik yüzümüzü aklımızı ruhumuzu gönlümüzü sana çevirdik bir kabe kıl gönlümüzü bir kabe kıl aklımızı bir kabe kıl gözümüzü bir yusuf eyle bizi bir musa eyle bizi bir harun eyle bizi bir İsa eyle bir muhammed mustafa eyle bizi Yesiripleri Medine kıldır bize, bir Ebubekir Bekir ile sıddık et bizi, bir Ömer ile Faruk kıl bizi, bir Osman ile hayamızı dirilt, bir Osman ile nur ver bize, bir Ali ile aç sıkışmış ellerimizi, pintilikten kurtarsın ellerimiz bizi, seni çok seviyoruz, sevgine layık kıl bizi, şu an sana yönelebilmemizi bahşediyorsan bizi seviyorsun demek ki. Bize kılmış olduğun bu toleransların farkına varabilmeyi bahşet bize. Tüm dünyadaki kardeşlerimize yardım et. Tüm dünyadaki insanlığa, hidayetinle, merhamette ve lütufta bulun. Seni seviyoruz Allah. Her şeyden çok seni seviyoruz. En çok seni seviyoruz. Sevgi sözcüğümüzü dilimizde bırakma. Hayatımızda yaşat bize. Bu nimeti bahşet bize. Bir programda görüşmek üzere efendim. Esselamu Aleyküm, Rahmetullah ve